Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor bakalım? Ee, Avrupa ne konuşuyor? Ee, artık 3 yıla yaklaşıyor. Ee, Ukrayna Rusya e, savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi e, Avrupa'nın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gözler e, Gazze'ye çevrilmişti e, ama Gazze meselesi artık geriye düşüyor oradaki ölümler geriye düşüyor e, maalesef o, o mesele kanık sanıyor e, Ukrayna Rusya cephesinde e, önemli sayılabilecek ge gelişmeler var. E, neler var? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda öne çıkan e, bir mesele mesela. E, Ukrayna'da geçtiğimiz haftalarda askerlerin eşleri Kiev'de, Zaporijyada ya da ülkenin diğer e, şehirlerinde Asker eşlerinin eve dönmesi için e, ufak da olsa yani küçük küçük ama çok sayıda diyebiliriz e, protestolar e, düzenlenme düzenlemeye başladılar. E, asker eşleri diyorlar ki hani askerlik kölelik değildir. 18 ayını doldurmuş olan eşlerimiz dönsünler e, ve hani sırada başkaları var başkaları. ...gitsin diyor mesela bir kısmı. Bir kısmı şey diye... E e, taleplerini dile getiriyor e, yani en azından bir süre ara versinler bir süreliğine eve gönderilmesi için e, taleplerini dile getiriyorlar e, henüz yani savaşa hayır diyen kimse yok e, ama savaşta e, savaşmanın e, getirdiği yıkımın e, Ukrayna'da artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandığını e, görüyoruz hak e, tarafından da bu e, savaş ziyaretin. bitsin diyen var mı? E, pardon? Bu savaş bitsin diyen var mı peki? E, bu savaş bitsin diyen dediğim gibi henüz yok. E, ama yani yurt dışında da daha çok var. Yani Zelenski'nin ee, i̇şte topyekun bir zafer kazanma e, şeyinin esiri olduğu böyle bir hayalin esiri olduğu bunun gerçekleşmeyeceği de dile getiriliyor daha çok yurt dışında e, ama yurt içinde de bu tip şeyler herhalde yavaş yavaş e, bunları da görmeye başlayacağız. E bu protestoları yapanlar anladığım kadarıyla e, silah altına alınan zorunlu askerlerin aileleri öyle değil mi profesyonellerin evet, evet. değil yani. E, Burada yani, profesyonel kadroları e, oluyor ya. Hı, yani için değil, diye anlıyorum. E, öyle bir ayrım e, hani görmedim haberlerde. E, ama muhtemelen senin söylediğin gibidir. Ya da yani profesyonel askerlerin eşleri de e, ne bileyim yani savaş şartlarında e, izinler iptal edildiyse e, hani evet, en onu, azından onu sormaya Evet. Evet en azından iznimizi kullanalım diyor olabilirler ve Zelenskiy de bu, bu şeye karşı tepkilere karşı e, askerlikle ilgili düzenlemelerin güncelleneceğ güncelleneceğini e, söylemiş. E, bu aradaki belediye başkanı geçtiğimiz e, günlerde Avrupa'da farklı e, basın organlarına mülakatlar vererek Zelenski'ye ilişkin son derece sert sözler kullandı. Dedi ki e, onu, onu gücü tekelleştirmekle suçladı devlet başkanı Zelenski'yi. Yakında Rusya'dan bir farkımız kalmayacak, her şey tek adamın heveslerine, kaprislerine bağlı gibi bir ifade kullandı. Ayrıca askeri olarak da ülkeyi Rusya'nın işgaline hazırlamadığı için Zelenski'yi eleştirdi. Ee, Zelenski ile genel kurmay başkanı arasında bir uyumsuzluk ve gerilim olduğu söyleniyor. Ee, Litvanya'dan Delphi gazetesindeki bir yorumcu bu uyumsuzluğu şöyle aktarıyor. Zelenski savunmacı hareket eden Ukrayna ordusunun batıdan gittikçe daha az destek almasından endişe ediyor. Bu nedenle de Ukrayna ordusundan iyi performans sergilemesini istiyor. Öte yandan Zalozini ise askerlerinin hayatını riske atmak istemiyor. Çünkü elindeki imkanlar saldırmaya yetmiyor e, diyor. Yani işte e, artık genelkurmay başkanının da eldeki imkanlar saldırmaya yetmiyor e, dediği e, bir noktaya e, gelmiş durumdayız. E, Rusya'da yani yer yer muhalif yorumlar yapabilen e, re, radyo komersanttan bir yorumcu e, Ukrayna'da eski bir arkadaşından aldığı e, bir yorumu e, aktarıyor. Yani Ukrayna'daki arkadaşı şöyle diyormuş. E, savaş başladıktan sonra siyasi hayat diye bir şey kalmamıştı Ukrayna'da. Herkes Zelenski'nin etrafında kenetlenmişti. Onu eleştirmekten çekiniyorlardı. Eleştirmek de istemiyorlardı. Zelenski savaşan udusun sembolü olarak görülüyordu. Bugün böyle bir birliktelikten söz etmek mümkün değil. Muhalefet cesaretlendi. insanlar kuşkularını yüksek sesle dile getiriyor. Üstelik başkanlığın kendi ekibi içinde de çatlaklar var demiş. E, ve yorumcu şöyle diyor. E, şimdi deyin itidalli davranan muhalefet yeniden ayağa kalkıyor. Bu bilhassa eski devlet başkanı P Petro Poroshenko'nun destekçileri için geçerli deniyor. Yani Poroshenko'nun etrafında bir hareketlenme olduğunu söylemek de mümkün. Ama tabii yani seçim yapılsa böyle seçim kazanacak işte güçlü bir halk desteği var falan demek söz konusu değil Poroshenko için. Bunlar daha çok Zelenski'nin etrafındaki kenetlenmenin çözüldüğüne dair işaretler. Poroshenko'nun kenetlenme... partisi kapatılmamış mıydı? Onun, onun partisi değil miydi? Ee, şey yani, kap diye kapatılmış e, olabilir e, ama bu ki demin bahsettiğim ki belediye başkanı mesela onunla birlikte e, hareket ediyor. E, yani parti şeyinde değil belki ama bir hareket olarak bir grup olarak onun etrafında bir kümelenme var gibi görünüyor. Evet, ben bir de şey sorayım Tuba yani esas itibarıyla bu. Se seçim dönemi de geldi ama bu şimdi sırası değil şeklinde bir cevap verdi Zelenski yanılmıyorsam. Bu da ilginç bir başka durum oluşturuyor yani. Ee, Putin'de Rusya'da seçim dönemi geldi ama Putin gidecek sanıyorum seçimi. Çünkü o zaten her şeyi garantiye almış durumda anlaşılan Zelenski o kadar garantiye alabilmiş değil durumu ki şimdi sırası değil seçimin dedi. E, İtalya'dan La Stampa gazetesindeki yorumcu sizin bu sözlerinize yanıt veriyor belki. E, Zelenski sıkı yönetimin kendisine eleştirenlerin sesini kısmak için mükemmel bir araç olduğunu fark etti diyor. Yani işte birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde seçime ne gerek var diyor Zelenski sizin dediğiniz gibi. Evet durum böyle. <gülüyor> Rusya'ya Rusya'ya bakalım. Ee, Rusya seçim yaklaşırken e, önemli bir e, şey, e, bir, bir karar alındı bir mahkemeden. Rusya Yüksek Mahkemesi uluslararası LGBT hareketini aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul etti ve ülke genelindeki faaliyetlerini yasakladı. Ama ufak bir Sorun var hani öyle bir örgüt yok ee, yani bu, bu karar kime karşı alındı yani diyor ki uluslararası LGBT hareketi aşırılıkçı bir örgüttür ve bu örgütün ülkemizdeki faaliyetlerine izin verilmeyecektir e, deniyor. Ama öyle bir örgüt yok o halde hangi faaliyetlere izin verilmeyecek hani son derece muğlak bir durum ve bu muğlaklık tabii ki çok ciddi bir şey e, yaratıyor konusunda. E, Rusya'da demokratlar ve LGBT'ler açısından bir tedirginlik yaratıyor. Yani LGBT üzerindeki tehditin, baskının daha da fazla artabileceği e, söyleniyor. E, Artık Avrupa'da yayın yapan e, Ukrayna'nın Novaya Gazeta gazetesindeki yorumcu şöyle demiş artık devlet sizi aforoz etmek için siyasi bir harekete katılmanıza ya da bir örgüte üye olmanıza ihtiyaç duymayacak. E, yüksek mahkemenin kararı sırf var oldukları için insanların haklarını ellerinden alıyor ö, demiş. E, bir başka muhalif de Facebook'ta şöyle yazmış Stanislav Kuşner şöyle yazmış. Bu korkunç bir ikiyüzlülük bilhassa katil ve Komşu bir ülkeye yönelik saldırıya katılmaları için, savaşa katılmaları için affedildiği dikkate aldığın, alındığında demiş. Gerçekten e, cezaevlerindeki e, suçlular, mahkumlar, tutuklular veriliyor savaşmaları karşılığında. Öte yandan hani LGBT'ler böyle bir e, yasaklığı ilan ediliyor ediliyorlar. E, bunun işte yaklaşmakta olan seçimle alakalı olduğu söyleniyor. Putin'in tabanını konsolide etmek için böyle bir şey e, yaptığı söyleniyor. Hmm. İlginç bir not ee, Rus televizyonunda Güney Koreli bir müzik grubunun e, şeyi varmış klibi varmış o yayınlanırken e, gökkuşağı bayrağı sansürlenerek siyah beyaz e, yapılmış o şekilde e, yayınlanmış. Yani gökkuşağı bayrağına da yakında resmi olarak e, yasak gelmesinin mümkün olduğu söyleniyor işte Rus Siyasetçiler onu da yasaklamalı diye görüşlerini dile getiriyorlar. Evet. Rus televizyonu Beşiktaş'la mıymış? <gülüyor> evet. Bu sansür Beşiktaş'a yürüyor. Hiç böyle düşünmemiştim Ömer Bey. Evet. Ee, Ukrayna, Rusya'dan sonra Yunanistan, Britanya'ya geçelim. Ee, bu iki ülke arasında bir gerginlik yaşandı geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis Britanya'ya gitti geçtiğimiz hafta ve burada Başbakan Rishi Sunak'la görüşecekti. Önemli gündem maddeleri vardı. Başta da işte bu Yunanistan üzerinden gelen göçmenlerin nasıl durdurulabileceği gibi konular her iki ülke içinde son derece önemli. Ama e, bu e, Michotakis-Rishi Sunak görüşmesi son anda Sunak tarafından iptal edildi. Yani görüşmeye bir saat kala iptal edildi. Neden? Çünkü bu görüşmeden önceki akşam e, Michotakis BBC'ye bir mülakat veriyor. Ve bu verdiği mülakatta da British Museum'da sergilenen Parthenon Hayden. Heykellerinin iadesini talep ediyor. Onların Yunanistan'da ait olmaları gereken yerde bulunmaları gerektiğini söylüyor. E, ve işte bu Partheon heykellerinin e, British Museum'da bulunmasının e, Atina, Ak Akropol'ü Atina'dayken e, neredeyse monik. Türkiye'nin ikiye kesilmesi gibi bir şey olduğunu e, belirtiyor ve bu e, işte e, Britanya'daki muhafazakar e, siyasetçileri çok öfkelendiriyor. Rishi Sunak da çok öf öfkelendiriyor ve bunun üzerine de görüşmeyi iptal ediyor e, Sunak. E, Buna ilişkin açıklaması yani önce şey dendi ya bu nedenle iptal etmemiş olabilir falan gibi şeyler de söylendi ee, ama Sunak kendisi ifade etti bunu ee, bu heykeller meselesi heykellerin iade talebi Yunanistan'la tüm diplomatik görüşmeleri domine ediyor. Bunun domine etmemesi konusunda daha önce anlaşmıştık ama görülüyor ki işte Yunanistan tarafı buna uymuyor. Ve işte Miçotakis görüşmede yine tribünlere oynayan bir tavır takınacak. Dolayısıyla yani geleceği meselelerini konuşamayacağız. Göçmen gibi meseleleri konuş geçmişe takılıp kalacağız e, o yüzden iptal ettik e, minvalinde e, şeyler söyledi e, Britanya medyasında sınan bu tavrı hani bir beceriksizlik olarak e, görülüp e, eleştiriliyor e, örneğin independent gazetesi demiş ki başbakan Rishi Sunak NATO'daki müttefikiyle çocukça bir tartışmaya girmenin kendisine yakışacağını düşünmüş olmalı demiş. Hani bir NATO müttefikiyle konuşacağınız çok önemli şeyler varken böyle son anda iptaller falan çok beceriksizlik olarak nitelendiriliyor. Ama öte yandan hani benim de gördüğüm kadarıyla hani Guardian'a da şöyle bir baktım. E, bu heykellerin geri verilmesi gerektiğini böyle açıkça söyleyen, e, kimseye rastlamadım. E, daha çok sunan bu beceriksizliği, bunu ele alışının daki e, işte hantallık, beceriksizlik e, şey yapılıyor, eleştiriliyor. E, bu heykeller, e, on, 19. yüzyılın başlarında e, Osmanlı imparatorluğunun, e, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük elçi olan e, kişinin e, bunları götürmesi aslında British Museum'a ulaşmış ve British Museum kesin olarak reddediyor. İşte bunların yeri burasıdır e, diyor. Genel olarak Britanya'daki siyasetçiler de böyle diyor. Üstelik dediğim gibi hani İşçi Partisi'nin lideri de sunağı eleştirirken hani bu he heykellerle ilgili bir şey söylemedi. O, o da heykellerin British Museum'da kalması gerektiğini e, söylüyor. Yani İşçi Partisi'nin tavrı da bu yönde. Böyle bir gerginlik yaşandı Britanya ile Yunanistan arasında. Evet, bütün bu şeyler sırasında bu tuhaf tartışmalar ya da yorumlar sırasında Ruanda'ya göçmen sevki meselesi tamamen gündem dışı kaldı anladığım kadarıyla. Tabi tabi arada... yani Independent gazetesi bu meseleyi değinmiş yani. Oradan bir yazıyı independent Türkçe çevirmiş Hollanda'nın Sri Lanka'ya iade ettiği bir dizi işte yine Brit British Museum diyorum Hollanda'daki müzelerde bulunan çok sayıda değerli yaşayan iade ettiği ve bunların işte Hollanda Büyükelçiliği söz konusu objeler sömürge döneminde haksız bir şekilde Hollanda'ya getirilmiş. Diyerek hatta e, iade etmişti. Bunun baskıyı artırdığını e, söylüyorlar İngiltere, Birleşik Krallık üzerinde de. Peki independent iade edilmesi gerektiğini söylüyor mu? E, independent yazarı Shweta Shiharma, Sharma e, yazmış. Şöyle diyor alt başlıkta Sri Lanka yağmalanan eserlerin iadesinin tarihi adaletsizliği onardığını söyledi diye Alenen sanırım bunu dememiş oluyor ama yere yazıyı yazma biçimi bunu olumlu olumluyor şeklinde. Yani yani şöyle bu tarihi eserlerin işte büyük ülkenin parasını ödeyerek aldığı ve getirilmesinin de hani yasal ve etik olduğunu iddia ediyorlar. Yani sanırım bu eserlerin tarih eserleri ilişkin olarak işte iki farklı kategori kuruyorlar birisi işte kaçırılanlar hukuksuz bir şekilde getirilenler diğeri de yani bir kısmında işte hukuka uygun olduğunu söylüyorlar British Museum mesela bunun böyle olduğunu söylüyor. Ee, ve ayrıca da işte böyle bir şeye girersek e, hani <gülüyor> tüm eserleri vermemiz gerekir belki yani işte bütün e, müzeleri etkileyecek e, bir şey olur elbette o, yani para verdim para vidim aldım diye bir türkü vardı eskiden ala edilen bedava mı sandın para vidim aldım diye e, demek ki onu söylüyor parasını verince bizim oldu diyorlar öyle mi evet, Melina, evet. Melina Mercuri bu konuda bir şarkı yazardı ama maalesef yaşamıyor artık. Evet, evet, evet böyle hani so, son olarak Yunanistanla ilgili hani ek, bir şey söyleyeyim. Yunanistan'da e, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. E, Siriza'nın başına Stefanos Kasselakis gelmişti. 35 yaşında daha önce pek bir siyaset Deneyimi bulunmayan, daha önce Amerika'da yatırım bankacılığı yapmış bir kişi. E, bu tabii Siriza'da bir rahatsızlık e, yaratmıştı e, bir, bir kısmında en azından. E, i̇şte parlamentodaki 11 e, Siriza siyasetçisi, e, 11 Siriza milletvekili e, Siriza'dan ayrılıp e, ayrı bir grup kurmuşlar. Bu gruplarının ismi Ye, e, Yeni Sol. E, ama işte bu yeni sol ne kadar yeni sol e, işte de, yani eski Siriza geleneğini sahipleniyorlar ve o eski Siriza geleneği de bugün e, şeyde hak nezdinde e, şeyini önem desteğini önemli ölçüde kaybetmiş e, bir siyasetçi hani ne kadar yeni sol yapabilecekler bir yandan bu tartışılıyor e, bir yandan da Kamuoyu yoklamalarına bakıldığında yeni lideriyle Kaselakis liderliği altındaki Siriza'nın da çok ciddi destek kaybettiği işte kamuoyu yoklamalarında desteğin baş aşağı gitti söyleniyor. Yani Siriza'da ne eskiler ne yeniler çok fazla umut veriyor gibi görünmüyor. İşte Yunanistan solunda da böyle hareketlenmeler, böyle gelişmeler şu var. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Evet yani tam bir sirk manzarası dünyanın her tarafına yayılmakta olduğu görülüyor ya manzarasının doğrusu. Evet evet maalesef böyle Ömer Bey yeni yıla girerken de böyle çok umutlu ve güzel haberler veremiyoruz. E, ama takip etmeye devam edeceğiz umut ederek edeceğiz. bir yandan Çaresi da. Hiç yok tabii. Evet. Evet. Bu haftalık bu kadar Euro bültenlerinden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet.